ve şerrel umuri muhtefatuhâ, ve kulle muhtefetin daha ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Evet, Albaniyat dersinde şu soruda kalmıştık. Erban Raymullah şöyle soruldu. Sıfat-ı Salat kitabında Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisini, imamın sesli okuduğu namazda kıraatin ne sedildiğine delil getiriyorsun. Bu hadisi tahriş ettikten sonra buna İbn Ömer radyalanmadan şahit zikrediyoruz. Lakin El-Hazimi'nin El-İtibar, pinnasih ve Mensuhatlı mensuh adlı kitabında bu hadise hakkında bunu meçhul bir ravi rivayet etmiştir. Ondan başka rivayet etmemiştir. Bu sabit olsaydı sadece imamın arkasında Fatiha okumanın yasaklanmasının kastedildiği anlaşılırdı. Hazimi'nin bu sözü hakkında ne dersin? Burada... Elban Rahimullah, işte muhalifi olduğumuz bir cevap verecek. İlk önce e, ilmi açıdan nasıl, yani o ne delil getiriyor, neyi savunuyor, bunu görmek anına fetvasını aktaracağım. Sonra da kendi delillerimizi zikredeceğim inşallah. Elbani dedi ki, bu meselede alimler çokça ihtilaf etmişlerdir. El-Hazimi'nin görüşü, cehri kıraat olunan namazlarda, yani imamın sesli okuduğu namazlarda, İmamın arkasına Fatih Okuman'ın farz olduğunu söyleyenlerin görüşü gibidir. Bu sözün iki açısı vardır. Birincisi hadis açısındandır, ikincisi fıkhı açıdandır. Hadis açısından olana gelince, hadisin saati hakkında İslam'da meçhul ravi vardır sözüyle cehalete işaret etmiştir. Bu ravi İmam-ı kendisinden rivayette bulunduğu ravilerdendir. Bu ravi hakkında çok söz söylenmiştir. Lakin İmam Zühri'nin sika görmesi ve kendisinden rivayette bulunması sebebiyle onu güvenilir görmüşlerdir. Hadisin şahitleri vardır ki bu bizim kıraatin sesli olduğu namazlarda imamın arkasında okumak gerekmediğini söyleyenlerin görüşünü tercih etmemizi gerektirir. Bu konuda asıl olan allah Teala'nın şu ayetidir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun. Umulur ki size rahmet olunur. Araf suresi 204. ayet. Bu görüş İbn-i el-Cevziye, İbn-i Teymiye ve başkalarının da görüşüdür. Onlar, sesli kıraat olunan namazlarda susmanın ve gizli okunan namazlarda okumanın farz olduğunu açıklamışlardır. Bu görüşlerin orta yolu olanı ve delillerin arasını bulmaya en uygun olandır. Bu görüş, İmam Malik'in mezhebinde, yani Malik mezhebinde de tercih edilen bir görüş. Gizli kalmayacağı gibi bu meselede sadece bir hadise bakılarak hareket edilemez. Ancak meseleyle ilgili bütün hadisleri etraflıca incelemek gerekir. Bizler sesli kıraatin olduğu namazlarda imamın arkasında kıraatin farz olduğunu söylersek, zannımca cevap vermeye bir yol bulamayacağımız birçok meseleler ve deliller ile çelişiriz. Bu konuda ilk akla gelen Allah Teala'nın Kur'an okunuğu zaman onu dinleyin ayeti. Az önce geçen Araf 204 ayeti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisidir: İmam ancak kendisine uymaz için imam kılınmıştır. Tekbir aldığında siz de tekbir alın, okuduğunda susun. Bunun nesai Ebu Davud'u rivayet etmişlerdir. Ebu Davud bu hadisi rivayet ettikten sonra sünneninde okuduğunda susun ziyadesi mahfuz değildir demiştir. Yani bu e, kısım bu ziyade de e, problemli bir ziyade. Elbani işaret etmemiş buna. Bundan dolayı imama rükuda yetişenin rekata yetişmiş olduğu sabit olmuştur. Böyle bir durumda Fatiha okumaz ve Fatiha-i Kitabı okumayanın namazı yoktur hadisi ve buna benzer hadisler tahsis edilmiş olur. Genel kapsamı üzerine kalmaz. Hadise tahsis girdiği zaman onun genel kapsamıyla delil getirmek zayıflar ve kendisi gibi bir hadisle veya genellik bakımından daha kuvvetli bir hadisle tahsise hazır hale gelir. Burada ''Fatihatül kitabı okumayanın namazı yoktur'' hadisi tahsis edilmiş olan genel bir lafızdır. O zaman genellik ifade eden diğer hadisler sesli okunan namazlarda imamın arkasında susmayı gerektiren hadislerle tahsis edilir. Sesli okunan namazlarda imamın arkasında Fatiha okumanın farz oluşuna delil getirilen El-Ala'nın hadisinde Fatiha-tül kitabı okumayanın namazı eksiktir buyurulmasına gelince bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den merfu değildir. Bu ancak Ebu Ureyre radıyallahu anh'ın görüşüdür. Zira kendin içinden oku demiştir. Kendin içinden oku sözü sarih değildir. Zira Kur'an okuyan harfleri mahreciyle çıkararak kendi kıraatini dinlemesi kastedilmiştir. Onun imam gizli okurken sen kendin içinden Fatiha'yı oku demeyi kastettiği söylenirse şöyle denilir. Bu Ebu Ürere radıyallahu anh'ın görüşü olup bu meselede ihtilaf eden birçok bir sahabelerin görüşlerine aykırıdır. Bu meseledeki ihtilaf onlardan yani sahabelerden sonra meydana gelmemiştir. Onlardan rivayet edilmiştir. O zaman Ebu Ürere radıyallahu anh'ın görüşünü bu meselede gelmiş bütün delilere arz etmek gerekir. Bu görüşlerden herhangi birini delil getirmek caiz değildir. Zira buna aykırı olan diğer sahabe görüşleri de sesli okunan namazlarda imamın arkasında Fatiha e okunmayacağı şeklindedir. Ümül kitap yani Fatiha dışında okumayın hadisine gelince bu istisna biz bunun teşriinin merhalelerinden bir merhale olduğu görüşündeyiz. Bu hadisi delil getirmede ısrar eden şu meselelere karşı konumunu bilmelidir. Okumayın sözü yasaktır. Ancak fatiha kitap harici sözü yasaktan istisnadır. Lugat olarak bu istisna, istisna dilen şeyin farz olduğunu mu yoksa caiz olduğunu mu gösterir? Bu husus üzerinde çokça durulması gereken bir noktadır. Tercih edilen bunun farzlık değil, mübahlık yani cevaz ifade etmesidir. Bundan dolayı yine az önce işaret ettiğimiz gibi imama da yetişen ne yapacaktır? Her halükarda bizim bu meselede bir görüşümüz vardır. Malik ve Ahmed'in de aralarında bulunduğu cumhurun görüşünü tercih ediyoruz. Bu aynı zamanda İmam Teymiyenin de en dengeli görüş olarak niteldiği görüştür. Lakin bizler bu meselede taassup göstermeyiz diyor Elban Raimullah. Yani burada görüldüğü gibi Ebu Ureyra radıyallahundan işte sen kendin içinden Fatiha oku demesini bu Ebu Ureyra radıyallahunun görüşüdür. Sahabe de bu konuda ihtilaf etmiştir. Dolayısıyla Saad'a ihtilaf ettiğinde birbirine delil olmaz demesi. Bir bunu çürüteceğiz. İkinci olarak en başta zikretti. Araf suresi 204. ayet. Yani imam okuduğunda susun. Ayetiyle delil getirmeleri. Başka ne var? İşte bu istisna, farzlık mı ifade eder yoksa cevaz mı ifade eder? Burası kapalı demesi. Şimdi Zebercet kitabının birinci cildinde e, bu konuyla ilgili birkaç hadis zikretmiştim. Ya'kutetül Mesanit kitabında şu an hazırlamakta oldu. O da biraz daha e, bu konuyla ilgili birkaç tane daha rivayet, yani bu ve Müslümin şartlarına göre rivayet e, topladım. Onları arz edeceğim. Şimdi mesela Zebercet'te şu başlıkları atmışız. İmamla beraber okumak caiz midir? 292 ne olur rivayet. İmran bin Husayn radıyallahu anh'ıma Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını kılarken arkasında bir adam Ala suresini okudu. Bakın bu kıraatın sessiz olduğu bir namaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince Ala suresini kim okudu buyurdu. Adam ben dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anladım ki biriniz beni o sureye çekti buyurdu. İmamın arkasında Fatiha okunmasını genel olarak yasaklayanlar bu ve bu buna benzer rivayetlere dayanıyorlar. Burada yasaklama yok. Yani cemaatten birisi de değil, Fatiha da değil. Fatiha'nın dışında Zamm-ı Sure söz konusu ediyor zaten burada. Zamm-ı Sure okumuş. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam da beni acaba e, hangi sebep bu sureye çekti diye merak ettim diye bunu ifade ediyor. Burada yasaklama da yok. Bu hadis Buhari'nin isim şartlarına göre bu e, Nesai, Müslim, Ebu Ravud, Ahmet ve başkalar rivayet etmiş. Diğer rivayette şu ziyade var. Şube dedi ki, Katade'ye sanki bunu hoş görmemiş dedim. Yani Allah Resulü sanki arkasında bu surenin okunmasını hoş görmemiş. Dedi ki, şayet hoş görmeseydi elbette yasaklardı. Yani burada bunun böyle anlaşılmaması gerektiğini Selef de açıkça ifade etmiş. Bu da Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre. Ebu Davud, Ebu Avani, Tayarlısı, Dâle Kutni, İbn-ül nakletmişler. İmamın kıraati cemaatinde kıraatidir diye rivayetler var. Mesela Cabirü bin Abdillah radiyallahu anh'a da sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin imamı varsa imamın okuması kendisi için de bir okumadır. Bunu da Bukhara ve Müslim'in şartlarına göre isnatla Ahmet bin Meni, İbn-i Mace, İbn ve başkaları rivayet etmişlerdir. Bu da yani imamın arkasında okumaya gerek olmadığı şekilde yorumlamaya açık bir rivayet. İmam Bukhari, kralı halifel imam da şöyle diyor: Eğer bu iki haber sabit olursa, imamın arkasında fatihadan başkasını okumayın hadisini hadisi. Kimin imamı varsa imamın kralı onun için de hadisinden istisna yapmış olur. Tıpkı Nebi Sallallahu Aleyhi Vessellem'in yer yüzü bana mescit ve temizleyici kılında hadisinden. Diğer hadislerde ancak kabirler hariç sözünün istisna yapılması gibi Fatiha suresi aynı şekilde kimin imamı varsa imamın kıraati kendisi için de hadisinden istisna olmaktadır. Yani kimin imamı varsa onun kıraati, hangi kıraati? Fatiha dışında kıraati onun için de Dolayısıyla imama tabi olan kişi Fatiha'dan başka bir şey okumasına gerek yok. Bununla beraber Mesela Cabir bin Abdullah ve Ali bin Ebi Talib radiyallahu gelen rivayetlerde öğle ve ikinin namazlarında Allah Resulü'nün arkasında biz ilk iki rekatta Zamm-ı sure de okurduk ifadesi var. Bu rivayetler saygı olarak gelmiştir. Yani burada Elbani Rahimallah'ın hani işaret ettiği bir şey vardı ya bu e, okumayın ifadesi, farzlık mı, cevaz mı ifade eder meselesi bu ancak Fatiha dışındakiler için geçerli olabilir. Diğer tarafta. Ayetteki, işte Kur'an okunuğu zaman susun ve dinleyin meselesine gelince, Hasan el-Basri Rahimullah dedi ki, Semura bin Cundub ile İmran bin Husayn radıyallahu konuştular. Semura bin Cundub radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iki sekte, yani iki susma ezberlediğini söyledi. Birinci sekte, imam tekbir aldığı zaman susmazdır, yani o süphaneke gibi. Başlangıç duası, istiftaht duası esnasında bunu sessiz yapması. Diğeri de fatiha kitabı bitirdiği zaman susmasıdır. Semura radiyallahu anh'ın ezberlediği bu şekle İmran bin Husayn radiyallahu karşı çıktı ve durumu Medine'de bulunan Ubey bin Kab yazdılar. Ubey radiyallahu cevabına cevabında şöyle yazdı. Semura radiyallahu doğru ezberlemiş. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki sekte yapardı. Bunun manası ne demek? Yani sesli namazlarda yapıyor herhalde bunu. Yoksa sessiz namazın tamamı sekte zaten. Sesli namazlarda iki sekle yapması, yani başlangıç duasını yaparken bunu sessiz içinden yapması, cemaat içinden yapar. Fatiha'yı sesli okur, ondan sonra tekrar bir sekte yapıyor. Zamm-ı sureden önce ne için? Cemaat de arkasında Fatiha'yı okusun diye. O zaman ayete muhalefet diye bir şey olmaz. Yani cemaat okuduğu zaman, imamın, yani cemaat imamın Fatiha kıraatini dinler, o bitirdiği zaman kendisi Fatiha'yı okur. Bu hadise göre hareket edildiği zaman zaten mesele kalmaz. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Davud, Tirmiz, İbn-i Ahmet ve başkaları rivayet etmişlerdir. Şimdi şeyde e, Yakutatül Mesanit kitabında aktardığım rivayetlere gelince evet bunlardan ilki Lafızlara dikkat edin burada. Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh şöyle ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını kıldırdı. Yani cehri okunan bir namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurken kıraati ağırlık verdi. Namaz bitince buyurdu ki, görüyorum ki sizler imamımızın arkasında Kur'an okuyorsunuz. Biz de evet ey Allah'ın Resulü hızlıca size yetişebilmek için okuyoruz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İmamınızın arkasında Fatiha'dan başka bir şey okumayın. Zira Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur. Lavuz bu. Şimdi demek ki cemaat, Allah Resulüne ağırlık veren şey ne? Fatiha dışında zammı sureyi de okuyorlar. Yani Allah Resulü zammı sure okuyor. Cemaat bunu da istirilmek için ayet ayet onu takip ediyorlar. Bunu yasaklıyor. Fatiha'yı, yani Kur'an'ı Fatiha dışında bir şey okumayın diyerek... Yasaklıyor Kur'an okumayı ama Fatiha'yı okuma burada Elba'nın dediği gibi şayet acaba farzlık mı ifade ediyor yoksa mübahlık mı ifade ediyor diye açık bir şeye bırak, kapı bırakmadan ne diyor? Fatiha'yı okumayan namazı yoktur çünkü diyor. Fatiha'yı mutlaka okuyun manasındadır bu. Bunu Müslüm'ün şartına göre... Bir isnatla i̇bn Zeyme, Ahmet, i̇bn Bişeybe, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Buhari, Kıraat-ı Halfel İmam'da, İbn-i Carut ve başkalar rivayet etmişlerdir. Burada, bunun isnatında İbn-i vardır. Fakat İbn-i tasrih etmiş işittiğini. Yani ananeyle değil, işitme sigasını tasrih ederek rivayet etmiştir. Ebu Davud, Kutni ve Beyhakin'in rivayetlerinde de Zeyd bin Vakıt İbn-i İshak'a etmiştir. Yani İbn-i tek tekte kalmamış bu rivayette. Taberani'nin Müsnedüş Şamiinde rivayetinde Said bin Abdülaziz İbn-i İshak'a etmiştir. Yani 3 tane e, ravi, aynı tabaktan 3 tane ravi bunu rivayet etmiş. Yani İbn-i yani tek kalmış olsa, Anneli bile rivayet etmiş olsa diğer iki tane ravi ile mutabatı hasıl olmuş. Yani bu hadise itiraz edilecek bir kapı kalmamıştır. Diğer rivayet Enes bin Malik Radyalan'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına namaz kıldırdı. Namazı bitince yüzünü ashabına çevirerek dedi ki imam okuduğu halde siz de arkasında namazlarınızda okuyor musunuz? Hepsi sükut ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorusunu Üç kere tekrar etti. Birisi veya birkaçı dediler ki, evet Ey Allah'ın Resulü, biz bunu yapıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, bunu yapmayın, sizden biriniz imamın arkasında, içinden olmak üzere sadece fatih okusun. Burada da Fatiha'nın yine emir kibinde geldiğini görüyoruz. Bunu da Ebu Züra etli meşgı Bukhari Kıraat-ı Kalfel İmam'da İbn-i İbban, Zeyaül Ebu Yala, Dari Kutni, Taberani, Taha ve Abdülrezzak Beyhaki hem sünneninde hem Kıraat-ı Kalfel İmam'da hatip tarihinde rivayetler Şeyh Mukbir'de Cain-ü Said'de sahilemiştir. Hadis Bukhari'nin şartına göredir. Şimdi e bu durumda yani merfu olarak hadis sabit olduğuna göre yani namazda Fatiha'nın ister cehri okunan namaz olsun, ister sessiz okunan namaz olsun Fatiha'yı cemaatin okumasının farz olduğu anlaşıldığına göre bu konuda bu görüşte olan sahabelerin sözleriyle delil getirmekte sakınca olmadığı anlaşılmıştır değil mi? Çünkü zaten merfu hadis bu meseleyi destekliyor. Reca bin Hayy ve Raynullah diyor ki ''Bir gün Ubade bin samit radıyallahu anh, yanı başında namaz kılıyordum.'' İ, i̇mamın arkasına Fatiha'yı okuduğunu duydum. Yani Ubade bin Samit Radyalan az önce hani İbn İsak'tan bahsettiğimiz rivayetin ravisi, sahabeden ravisi Reca bin Hayve rayonullah da onun yanında namazda imamın arkasına var beraber. Bu da Fatiha'yı okuyor bu sahabe. Diyor ki ey Ebu Elit, sen imamla olduğun halde arkasına Fatiha'yı okuyor musun? Dedi ki yazıklar olsun sana. Fatiha'sız namaz yoktur. Yine Raşt Halife Ömer bin Hattab Radyallahu'ndan bir rivayet. Yezid bin Şer'i İbrahimullah dedi ki Ömer bin el Hattab Radyallahu'na imamın arkasında okumak hakkında sordum. Bana okumamı emretti ve ben sen okusanda mı dedim. Yani Ömer bin Hattab Radyallahu'ndan imam. Yani sen kıraat yapıyorsun yine de mi okuyayım? Dedi ki ben okusam da ben sen sesli okuduğunda da mı okuyayım? Yani sesli, sessiz namaz ayrım olmaksızın. Bu sefer sesliyi soruyor. Sesli okuduğunda da mı okuyayım? Evet, sesli okusam da oku dedi. Evet, bu da Bukhar ve Müslümin şartlarına göredir. Irak'i Mustahrec Alel-Müstedrek'te hakim. Darekutni Beyhaki hem sünende hem kıraat halfel imamda İmam'da rivayet etmişlerdir. Yani bunlar sadece Bukhar ve Müslümin şartına göre olduğu için... İşte Ya Mesanit veya Zeberret'te zikrettiğim rivayetleri yoksa bu konuda çokça rivayetler var. Nitekim e, gerek Beyhaki Kıraatü Halfel İmam'da gerek aynı e, adlı eserinde İmam Bukhari bu meseledeki delilleri genişçe ele almışlardır. Yani bu konu hem merfu hadislerle sabit olmuştur hem sahabeden rivayetlerle e, fiili olarak sabit olmuştur. Geriye bir mesele kaldı. O da Elban Rahimullah'ın sanki içinden çıkılmaz bir meseleymiş gibi gündeme getirdi. İmama rükuda yetişen kimsenin durumu meselesi. Şimdi bir kimse imama rükuda yetişirse ne yapar? Fatiha o rekatın bir parçasıdır. Yani kıraat. Yani secde, ruku kıyam, kıraat bunların hepsi bir rekatı ifade eder. Dolayısıyla Elvan Rahim olan, burada aslında kafasına takılan şey şu, kim rekata yetişirse, namaza yetişmiş olur. Hadisini, kim rukuya yetişirse, namaza yetişmiş olur. Yani rekata yetişmiş olur, gibi anlamasından kaynaklanıyor. Hadisin bütün nafızlarını araştırın. Yani burada, Rekat e, kastedilen ruku değil sadece. Rekat demek bir bütün. Yani kıyam, ruku, iki secde işte kıyamdaki kırat haliyle bunların hepsi toplamı bir rekattır. Namaza yetişmek ayrı bir şey, rekate yetişmek ayrı bir şeydir. Mesela sen cemaatle geldin. Yani cemaate ruku'da yetiştin ve dahil oldun. O halde dahil olman gerekir. Ama e, cemaat, yani ilk, mesela ilk rekatta yetiştiğini düşünelim. Fatiha'yı yetiştirememişsin dolayısıyla, rüküde yetişmişsin. Ne yapacaksın? İmam selam verince onu iade edersin. O rekatı iade etmen gerekir. Yani olması gereken budur. Ve bu kişi rekata yetişmiştir. Nasıl yetişmiştir? İmamla beraber kılmaya yetişmiştir. Yani namaza yetişmiştir o. Eee Yoksa burada kastedilen işte e, bu kimse selam verince imam selam verince onunla beraber selam verebileceği demek değildir. Fatihası olmayan namazı yoktur hadisini. Sahabe de böyle anlamış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açık bir şekilde ifade etmiştir. Yani Elbani'nin burada e, tereddüt olarak öne sürdüğü gerekçeler e, geçerli gerekçeler değil. Nitekim ki? Fetvasının sonunda. Kendisi de bunun farkında olaraktan biz bu meselede taasup göstermeyiz diyor. Yani çok da, çok da ısrar etmeyiz demek istiyor. Evet, namazı bozan bir amel işleyen kimse hakkında şöyle sorulmuş. Kasetlerinizden birinde şöyle dediğinizi içittik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve ashabına namaz kıldırdı. Abdestli olmadığını hatırlayarak yerinizden ayrılmayın dedi, gitti ve başından sudamlar halde geri döndü. Tekbir aldı ve namaz kıldı. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazı kaldığı yerden devam ettirdiğine dair bir şey söylüyorsunuz. Öyle yaptıysa bunu nasıl yaptı? Zikredilen bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara namazı kıldırdıktan sonra mı gidiyor yoksa tekbir almadan önce mi? Cevap burada iki ayrı hadis söz konusudur. Birincisi Ebu Hureyir radıyallahu hadisidir. Diğeri ise Ebu Bekre Es Sekafi radıyallahu rivayet ettiği hadistir. Birinci hadiste şöyle denilmektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırmak için kalktı. Tekbir almadan önce cünüp olduğunu hatırladı. Gidip kusetti sonra gelip onlara namaz kıldırdı. Evet bu Bukhari'nin rivayeti. Konumuz olan hadis bu değildir. İkinci hadis ki konumuz bu hadis üzerinedir. Ebu Bekre radıyallahu anh yani Nufey bin Haris radıyallahu anh rivayet ettiği şu hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazına başladı, sonra cemaate yerinizde kalın diye işaret etti. Gitti ve sonra başından sudamlar halde geldi, onlara namaz kıldırdı. Evet, bu da Ebu Davut'un rivayeti. İkinci hadis budur. Biz diyoruz ki, şüphesiz bu hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem daha önce başladığı namazı tamamlamıştır. Burada alimler arasında ihtilaflı bir mesele vardır. Namaz kılan kimse namaz içinde abdesti bozan bir şeyle karşılaşırsa, mesela alimler arasında abdest bozması hakkında ihtilaf olduğu bilinen burun kanaması gibi abdest bozucu bir hal namaz kılarken kendisine meydana gelse, tabi burada bazı alimlere göre bunun kanaması e, diyor, bazı alimler burun kanamasının abdesti bozduğunu söyledikleri için bu kimsenin abdesti bozulsa yahut kan çıkmasını abdest bozucu gören bir kimseden kan çıkarsa bunlar da alimler arasında ihtilaf vardır. Ama abdest bozucu hallerden biri olduğunda ittifak edilen yellenme hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ses içtince veya koku hissedinceye kadar yerinden ayrılmaz. Bukhari ve müslim rivayet etmişlerdir. Herhangi bir abdest bozucu durum namaz esnasında meydana gelse, namaz kılan kişi de gidip abdest alıp gelse namazına kaldığı yerden mi devam eder? Yani taharetin bozulmasından önce namazından taharet üzere kılmış olduğu kısmı muteber kabul edip de taharetinin bozulmasından önceki kısmı sayh olarak kalır mı? Burada alimlerin iki görüşü vardır. Kimisi şöyle demiştir. Geçen namazını tamamlar. Mesela bir rekat kılmış da bundan sonra herhangi bir sebeple abdesti bozulmuşsa abdestini aldıktan sonra namazı bunun üzerine tamamlar. Yani devam eder. Baştan iade etmez. Yani abdest olarak kıldığı sürece o bir rekat sayıdır. Abdestini yenileyince namazını kaldığı yerden tamamlar. Mesela sabah namazı kılıyorsa bir rekat da kılması yeterlidir. iki rekatın tamamını kılmaz. Yani komple iade etmez. Kimisi de şöyle demiştir. Namaza yeniden başlar. Bunun anlamı kılmış olduğu bir rekatın bir kıymeti yoktur. Namaza yeniden başlar. Ebu Bekre radıyallahu hadisi, namazı bozacak bir hal başına gelen kişinin unutmak gibi bir mazereti olduğu sürece kıldığı namaz üzere namazını tamamlayacağına dair görüşün tercihe şayan olduğunu gösteren sayı hadislerdendir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği kıssada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başına gelen şey de böyle bir haldir. Zira cünüp olduğunu unuttuğu halde namaza başlamış, hatırlayınca gidip gusül etmiş, başından sulamlayarak gelmiş ve namazı kıldırmıştır. Buradan namaza yeniden başladı denilmemiştir. Bu meselenin bir yönüdür. Diğer taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şayet kendisinin başına gelen bu olay gibi böyle bir olayda ümmetini açıklamak isteseydi onlara işaret etmekle yetinmezdi. Onlara eliyle işaret ederek yerinizde kalın kalın imasında bulunmuştur. Halbuki diliyle ben namazımı bozdum çünkü tarihet üzeri olmadığımı hatırladım. Ben gelinceye kadar oturup istirahat edin diyebilirdi. İkincisi onları namazdaymış gibi bekletmiştir. Onlar hakikaten namazdaydiler. Ve namazı kıldırdı ifadesi de bunu pekiştiren alametlerdendir. Bunun anlamı namazı tamamlamasıdır. Öyleyse burada namazı tamamlamanın kastedilmiş olduğunu anlamış bulunuyoruz. Soru sahibi şöyle araya girmiş. Başka bir açıklama daha rica ediyorum. Allah size bereket versin. O cünüp idi. Misal olarak cemaatede bu halde bir rekat kıldırmış oldu. Yani imam cemaate bir rekat kıldırıyor. Dediğinize göre imam gusledip geldiğinde onlara kıldırdığı bir rekatin üzerine mi tamamlar? Şöyle diyemez miyiz? Burada sizin söylediğiniz fasit üzerine bina edilen de fasittir kaydesi vardır. Aslında onun namazı fasittir. Zira aslında cünüp olarak kıldırdı. Elbihar Rahimolla... Bunun fasit olduğunun delili nedir diyor. Soru sahibi diyor ki, çünkü namaza başladığı aslında da cünübiydi. Evan diyor ki, sana ne ey kardeşim? Lakin biz biliyoruz ki bu kimse kaslı değildir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Rabbimiz unutur veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Bakara suresi 286. ayet. Bu soru tamamen Ramazan'da unutarak yiyen kimsenin hükmü nedir? Orucu bozulmuş mudur sorusuna benzer. Cevap hayır olacaktır. Zira unutarak yedi. Unutan kimseyi kasıtlı kimseye kıyaslayabilir miyiz? Ramazanda unutarak yiyen kimse kasıtlı olarak yiyen gibidir diyebilir miyiz? Bunlar aynı değildirler. Fasit üzerine bina edilen de fasittir derken kastettiğimiz şey doğru bir kaydedir. Lakin bu kaydenin kendisi fasit üzerine bina edilen de fasittir şeklindedir. Biz de deriz ki sen fasit üzerine bina ediyorsun. Neden? Çünkü abdestini unutarak namaz kılan kişinin bu abdesti hatırladığında veya cünüp olanın bunu hatırladığında abdest aldıktan veya guslettikten sonra namazını tamamladığı zaman bunun fasit üzerine bina olduğuna dair delil yoktur. Bizim delile ihtiyacımız var. Delil ise şu an iddiaların aksine nedir? Soru sahibi neden diyor? Çünkü unutan kimsenin taharet üzere olmaksızın kıldığı namaz tamdır diyoruz. Bunun neden diyoruz? Mesela onun hadise tabi olduğunu, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir rekat saydığını söylüyoruz. Elban diyor ki, şayet hadis namazdan sonra olsaydı ve kıssa Ömer radıyallahu anh'ın başına gelen gibi olsaydı elbette hadisi söylerdik. Lakin hadisi kısmen ona uyguladık. Ömer radıyallahu gelen rivayet bundan daha genel kapsamlı olanın bir kısmı hakkındadır. Onu uyguladık ve her şeyi yerine bıraktık. Soru sahibi şöyle dedi, Şeyhimiz bizzat bu mesele, kıbleye arkasını dönmek hakkındaki görüşlere işaret etmektedir. O halde burada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasının dönmesinde şüphe yoktur. Nasıl anlamalıyız? Yani istiklarlı kıble var ya namazın şartlarından. Usletmek için kıbleden sapmış oluyor onu diyor. Elban diyor ki, burada şüphe yok diyemeyiz. Burada bu mümkündür. İnsan hatırladığı zaman kıbleden sapmaksızın gidip şurada durabilir ve abdest alabilir. Bu mümkündür. Bu mümkünse kişi kıbleden sapmamaya çalışmalıdır. Ama kıbleye arkasını dönmek zorunda kalırsa kıbleden saparak gitmek kaçınılmazdır. Kıbleden sapmak tamamen abdesti bozan durum gibidir. Yani kıbleye dönmek bir şart, taharet ayrı bir şarttır. Lakin meşru bir mazeret sebebiyle tahareti yerine getirmek için kıbleden sapması da aynı hükme katılır. Bu başka türlü telafi edilemeyen durumlarda olur. Yani mesela cünüplükten kusletmek gibi. Burada kıbleden sapmak zorunda kalabilirsin. Bunun bir manisi yok. Yani e, hadisin zahiri bize gösteriyor ki mesela abdestsiz olduğunu veya cünüp olduğunu e, namazdayken hatırlayan kişi namazdan çıkar. Gider eğer yetiştirebiliyorsa cemaate yetişebiliyorsa kaldığı yerden devam eder. Yani nerede yetiştiyse ama kılamadığı arada kılmadığı kısmı da kaza eder. Tamamlar yani imamdan sonra tamamlar. Meselelerin özeti bundan ibaret. Yine benzer bir soru olduğu için bunu da e, aktaralım. İmamın namazdayken, imamın kendisi namazdayken abdestsiz olduğunu hatırlaması başlığında şöyle sorulmuş: İmam rükûsunda veya secdelerinde abdestsiz olduğunu hatırlarsa arkasında namaz kılanları bu halde mi bırakır? Geçen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cemaate işaret etmesinden bunu anlıyoruz. Bunun anlamı onlarla konuşmasının caiz olmaması mıdır? Yani onlarla o zaman konuşamaz mı? Cevap anladığınız şekilde. imamın konuşması caiz değildir. Yani namazı devam ettirmek istiyorsa. Soru sahibi onlarla konuşması caiz midir yoksa onlara sadece işaretten mi bulunur? Cevap bu durum kendilerine imam olduğu cemaatin durumuna göre farklılık arz eder. Eğer gözleri önünde olup onlara yerlerinde kalmalarını işaret ettiğinde anlayacaklarsa onlarla konuşması caiz değildir. Çünkü hala namazda devam etmektedir. Ama bugün olduğu gibi böyle değilse, o zaman onlardan birinin kendisinin yerine geçirmesi zorunludur. Bu önceki hükmü gerektirir. Yani buraya kadar kılınan namaz sahihtir. Cemaatten biri öne geçer ve bu namazı tamamlar. Öyleyse mesele cemaatlerin durumuna göre farklılık gösterir. Yani eğer cemaat bekleyecekse, bunu anlayacaksa işaretten, gider işini görür yani abdestini taharetini tamamlar gelir cemaatle devam eder ama böyle değil mesela şimdi zamanımızda cehalet yaygın insanlar anlamaz bilmez umum bir şekilde e, namaz kıldırıyorsa ne yapar yerine birisini geçirir namaz böyle devam eder soru sahibi şöyle girmiş araya yine imam tekrar yerine döndüğünde yani yerine birini geçirdikten sonra namazın bir kısmına yetiştiğini varsayarsak bu durumda ne yapar Cevap, ne yapabileceğini düşün. Mesela onun sabah namazını kıldığını ve cemaate bir rekatini kıldırdığını düşünelim. Sonra gelir ve kalan kısmı duruma göre tamamlar. Eğer öncesinde bir rekatı tamamlamış ise, yani rükûnü ve secdelerini yapmışsa rekata yetişmiştir. Aksi takdirde bir rekat daha ekler ve iki rekat kılmış olur. Namaza yeniden, yeniden mi başlar diye sorulmuş. Hayır, yeniden başlamaz diyor Elbani. Öyleyse o namazın içinde değil mi diye Geliyor soru tekrar. Diyor ki Elbani, konuşmadığına göre namazı bozan herhangi bir şeyi kasten yapamaz. Zira o namazdadır. Bilmiyorum son cevabını aldın mı, almadın mı? Soru sahibi, şayet teşeğütte abdesti bozulursa nasıl olur diyor. Cevap teşeğüde döner. Abdestini aldıktan sonra yani teşeğüt kısmından devam eder. Selam vermeden mi? Selam vermez çünkü selam ile namazdan çıkmak namazın rükünlerindendir. Yani imam böyle bir durumda ayrılacağı zaman selam vermeden ayrılır. Peki ilk selam verdikten sonra bu olursa, yani ikinci selam veremeden hatırladı abdestinin olmadığını. Ee, cevap iş bitmiş olur. Yani onun namazı tamamdır. Yani ilk selam vermesiyle namazı e, tamamlanmıştır. Evet yine kısa bir meseleyi daha aktaralım. Namazda geçtiği için burun kanaması nükmü. İmam Malik Muatta'da sayısına İsnad ile İbn Ömer Radyalanma'nın namazda burnu kanadığı zaman çıkıp abdest aldığını, sonra dönüp namazı tamamladığını rivayet etmiştir. Bunun manası İbn Ömer Radyalanma'nın burun kanamaz sebebiyle namazın bozulduğu görüşünde olması mıdır diye sorulmuş. Ervan diyor ki bu anlaşılıyor yani böyle anlaşılıyor. Lakin burada İbn Ömer Radyalanma'nın burun kanamasını abdest bozucu görüne dair delil bulunmadıkça Bununla istidlal tam yerine gelmez. İşte o zaman yani burun kanamasını abdest bozucu görüne dair delil bulunursa bu konuda bizimle aynı kanaatte olduğunu gösterir. Lakin burada İbn Ömer radıyallamanın burun kanamasını abdesti bozucu görününe kesin bir delil yoktur. Şayet İbn Ömer radıyallamanın burun kanamasını abdest bozucu görününe dair delil olsaydı bu az önce geçen hadisede şahit delil olurdu. Yani burada evet İbn Ömer radıyallamanın fiili olarak işte namaz esnasında e, burnu kanayan çıkıp abdest alıyor. Yani belki başka ma mazeretler, maslahatlar söz konusu olabilir. Yani bu yoruma açık bir mesele. Hem İbn-i kendi fiili. Normalde e, burun kanaması abdest bozucu bir şey değil. Yani kanın abdest bozmanına dair sahih deliller Allah Resulü'nden sabit olmuştur. Burada sadece mesele şu. Yani İbn Ömer radyalanma, namaz esnasında burnu kanıyor ve çıkıyor. Burada abdesti bozucu gördüğünden mi çıkıyor yoksa ortalık kirlenmesin, batmasın diye mi çıkıyor? Bu bir muamma. İbn Ömer radıyallanmanın burun kanamasına abdest bozucu görülme dair de bir delil yok. Ha, bazı rivayetler var. Mesela işte namaz esnasında abdesti bozulan burnunu tutsun ve gitsin abdest alsın şeklinde. Yani belki yenilmeyle bozuldu adamın. Abdesti, yani cemaat e, yani bunun farkında olmasın diye burnun tutar gider. Yani kanama varmış gibi. Bunlar tamamen e, farklı meseleler. Yani kanın, burun kanamasını tabii kan derken, işte önden ve arkadan çıkanlar hariç, çünkü önden ve arkadan çıkanlar Hades kapsamındadır. Bunlar abdesti bozucudur, ister yer, ister kum, ister e, başka akıntılar olsun fark etmez. Ama e, o iki yol dışında, Kan çıkması, burundan, gözden, herhangi bir yerden, bunlar e, abdest bozucu değildir. Bunun böyle olmanına dair Allah Resulü'nden ve sahabelerden pek çok rivayet sabit olmuştur. Sadece hayız, isteaze gibi ön veya arkadan çıkan kanlar e, abdest bozucudur. Yani kan bunun dışında mesele değil. Bu bir açısı. Yani bu kanın abdest bozup bozmaması meselesi. Burası net. Yani kan abdest bozmaz. Bu konuda deliller sabit. İkinci bir mesele var. Kan necis midir, değil midir meselesi. Yani necis olması başka bir şey, abdest bozucu olması başka bir şey. Kan necis midir, değil midir? Mesela kişinin üzerine belli bir miktar kan bulaşırsa o şekilde namazı kılabilir mi, devam edebilir mi, edemez mi meselesi var. Bu hadis bu konuda da ele alınabilir. Kan yani iki yol dışında çıkan, bir de demi mefsuh dediğimiz kan haricindeki dem mefsuh. Hayvan boğazlandığı zaman hani kirli kan aktılır ya, yani atar damarından, şah damarından. O kan dışındaki ve hayız ve nifas kan dışındaki kanların necis olduğunu gösteren bir delil sabit olmamıştır şeriatta. Ama hayız kanı ve diğer kanlar, şey, dem-i mefsuh veya istiaze kanı gibi kanlar, önden ve arkadan çıkan kanlar bunlar necistir. Onun dışında kanlar neciste değildir. Yani kişi, mesela üzerinde koyun kanı var. Ama o boğazlama esnasındaki kan değil. Ha, hayvanı yüzerken üzerine bulaşmış. Yani akıcı olmayan diğer kanlar. Bunlar üzerinde var. Bu şekilde namaz kalabilir mi? Kılabilir. Bu konuda delil zaten sahabeden İbn-i Nesradiolant'tan sabit olmuştur. Bu şekilde kıldığı varittir. E, yasaklayan da bir delil. Yani bunu necis gösteren bir delil de söz konusu değil. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste namazda sözü dinlenen kimseler arkamda dursun hadisi bunun hakkındaki fetva ve diğer fetvaları aktaracağız Elban kaynaklardan. Subhaneke Allahu ve bihamdik ve eşedü en la ilaha illallah ve esteğfuruke ve töbke.